إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahümme salli ve sellim ve barike ala abdike ve resulike Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yomiddin. Ama بعد. Muhterem kardeşlerim, bu haftaki sohbetimiz daha önce sizlere işlenmiş bir mevzu lakin önemine binaen yeniden işlenmesi talep e, edildiği için memleketimizin insanı da ruhi terbiye e, terbiyesi e, ruhun terbiyesine yönelik böyle bir mevzuyu idrak etme, anlama, nefsinde tatbik etmesi için onlara ulaşması bakımından Bant alınması istenildi. Bu sebebi bunu işlemeyi uygun gördük yeniden. Mözu ihlasın hakikati ve ona olan ihtiyacımız. Bu mözunun ehemmiyeti ve lüzumu üzerinde fazla söz söyleme gerek yok. Aşağı yukarı herkes biliyor ki ihlassız amelin ne derece Allah indinde makbule şayan olmayacağı, sahibinin yüzüne çarpılacağı ve samimiyetsizliğin, ihlaslığın kişiyi e, amellerinde, İslami hizmetinde, nelere kadar götüreceği apaçiktir. Bu sebeple binaen bu dersi anlamak, idrak etmek, nefsimizde tatbik etmek hakikaten hepimizin müşkülatı olan bir nözüdür. Bu sebep binaen bu dersleri, bu gibi dersleri ne kadar işlesek, ne kadar anlatsak aldır. İhlasın daha önce gördüğünüz gibi bir lugavi, bir de şer'i tarifi vardır. Lugatte ihlasın manası bir şey tavsiye etme, arındırma, izale etme, bir şey diğerinden ayırma, bir şeyden kurtulma gibi manalara gelmektedir. İstilahta ise yani şer'i tarifte ise İhlası ehliilim şöyle tarif etmiştir. El <gülüyor> ihlasu huve tajidu kasditt takarrub bi taat ila Allah azza ve celle an şirk. İhlas Allah'a taatla yani kullukla yaklaşma kastını şirkin bütün çeşitlerinden sıyırmak. قِيلَ هُوَ اِفْرَادُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلْ بِالْقَسْدِ fi تَعَادِ Denildi ki, ihlas kulluklarda, Allah'a yapılan ibadetlerde, amellerde kastı, yani niyeti Allah'a tekleme, Allah'a yapma. Bu tarifler bir kısmı Kesketül Nufuz kitabının 13 sayfasından alınmış ve bazı diğerlikler yapılmış. Tehlik kelimesine yani la ila illallah aynı zamanda ihlas kelimesi derilmiştir. İhlası içerdiğinden. İhlas kalbi veya batini iç amellerde olup, zahirle, yani dış görüntüyle hiçbir alakası yoktur. Gizlidir. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, amellerin saatında Peygamber sallallahu aleyhi ve kile kine uygunluğu şart koşulduğu gibi, muvafakatı şart koşulduğu gibi, aynen ihlasla şart koşulmuştur. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de bize bunu emreden ayet-i kerimeler vardır. Bunlardan bir tanesini zikredelim. Kâle taala: "İstedibillah ve ma umirû illâ li ya'budullâhe mukhlisîden lehud-dînü hulafâ ve yukîmus salâte ve yu'tuz zakâte ve zâliked sure'si ayet 5. Onlar dinlerinde Allah'a halif olarak ihlaslıca kulluk etmekle emrolundular. Dostluğunu namaz kılmakla, hakkıyla zekat edermekle. İşte kıvamına ermiş din budur. Bu meyanda şu hadis-i şerif rüzgü edilmektedir. An <gülüyor> Ebi Umametel Bahili radıyallahu anh جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال Ebu Umamet el-Bahili ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve وسلم'e bir adam gelmiş demiş ki ارأيت رجلن غذا يلتمس الاجر والذكر ما له Ya Resulallah bir adam ki gazaya çıkar savaş eder fakat bu savaşından hem ecir ve mükafat bekler hem de insanlar onu anmasını ister. Buna ne dersin? Bunun için ne vardır? Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la şey Onun için hiçbir şey yoktur buyurdular. Faadaha 3 mertebe ve yekulu lehu sallallahu aleyhi ve sellem la şey'a. Adam üç defa tekrarladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her üç tekrarlayışında ona hiçbir şey yoktur dedi. Sümme kâle İllallâha la yakbalu minel ameli illa ma kana khâlifan vebtugiye bihi vecuhu. Ondan sonra buyururlar. Allahu Teala amellerden ancak Halis olanı, kendi rızası istenildiği, talep edildiği ameli kabul eder. Bu rivayeti Nesli ve İmam Ahmet takdic etmişlerdir. Peki bu şartın sebebi nedir? Bu şartın sebebi ise ta ki o amel şirkten yani riyadan veyahut başka sebeplerden hali olabilsin, kurtulabilsin. Sadece ve sadece Allah için olsun. Evet. Amelde olduğu gibi imanda da ihlas şart koşulmuştur. Amelde olduğu gibi imanda da ihlas şart koşulmuştur. Buraya imandan önce ameli almavur sebebi ekseri insanlar insanların riyada bu bulduğu ve ıslasın ee, daha fazla girdiği noktalar amel üzerinde olduğundan dolayı onu takdim ettim. Bu da bazı rivayetler gelmiştir. Al-Ebu Hureyre'e ennehu kal Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Men es'adu nasi, havval bi şefaatike yevmel qiyâme Ebü Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir soru sormuş. Diyor ki, ya ey Allah Resulü kıyamet gününde senin şefaatunla en nasipkar, he? en mutlu insan kimdir? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre radiyallahu hakkında söylemiş olduğu şu mecuseniyyesine bakınız. لَقَذْ ذَرَنْتُ يَا أَبَا Hureyre Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa hadis Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa biliyorum. Allah ysa Kimse bunu sormayacağın zannı galip geldi. Yani inandım ki yani bunu senden başka daha önce kimse bunu sormaz. Evet. Senin hadisi olan hırsın, arzun, teş yani sebebiyle. Es'adun nasi bi şefaati yevmel qiyâmeh. Men kâle la ilâhe illallah hâlifan min kalbihi ev nefsihi. Bakınız. İmanda ihlasın şartına bakınız. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet gününde benim şefaatimle en mesut olan, en bahtiyar olan insan kalbinden veya nefsinden halisane olarak içten gelen bir samimiyetle La ilahe illallah diyen kimsedir diyor. Allahu ekber. Bu rivayeti İmam Bukhari sahibine taciz etmiştir. Bakınız, imanda la ilahe illallahı kabullenmede, tasdikte bile bu iflas şart koşulmuştur. <gülüyor> ve an Ebi Zerrinil Ghisari, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, kad esleha med, ahlasa kalbehu lil -ibad. Ebu Zerr El-Ghifari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden der şunu rivayet eder. Şöyle buyurlar: Kim ki kalbini iman için halis kılarsa he, kalbini imanda halis kılarsa muhakkak ki o insan salah bulmuştur. Demek, <gülüyor> muhterem kardeşlerim ahiretin felahı ve Necati ve saadeti ancak bu e, insanın imandaki ihlasıyla, ihlasın var olmasıyla elde edilir. Yoksa ihlastan hali bir iman kimseye fayda vermeyecektir. Bu şartın da bize faydası itikadi bir nifak belasından Kişi kurtulsun diye şart koşulmuştur. Aynı zamanda imanda ihlal. Vaka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bugün böyle olmasa bile İslam'ın yeni başladığı, yeni girdiği dönemlerde insanlar üç gruptaydı. Bir müminler, bir de münafıklar, bir de müşrikler. Veyahut müşriklere beraber ehli kitap kafir grubu diyelim. Bu münafıklar itikadi bir nifak taşıyorlardı. Yani ne demek itikadi bir nifak? Zahiren Müslümanlardan görünüyorlardı. Ama kalben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine yani İslam'a inanmıyorlardı. İtikadet etmiyorlardı. Fakat Müslümanlardan da görünüyorlardı. Bunun sebebi ise Müslümanlar veya müminler de bazı maslahat ve menfaatler veya müşriklerden mesela e, Müslümanlar içinde bulunarak onların kalabalığını göre, görerek hani onlar daha galip gelir e, korkusuyla bizde de oalım da mağlup olanlar kaybedenlerden olmayalım veya müşriklerin bir gün sonu gelecek de biz de öldürmüş olanlardan olmayalım veya başka maddi menfaat maslahatları olduğu sebebiyle müminlerden, müslümanlardan görünüyorlardı. Hatta bir gün Hatta bir gün Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah müsaade et de münafıkların boynundan vurayım onları öldüreyim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Eğer sen bunu yaparsan karşıdaki müşrikler diyeceklerdi ki, bakın Muhammed kendi ashabını öldürüyor. Bakınız Muhammed kendi ashabını öldürüyor. Çünkü müşrikler Müslümanlar arasındaki münafıkları ayrıcı durumlarda durumlar içinde değillerdi. Hatta Müslümanlar içinde bile birçoğu hangileri münafık, hangileri Müslüman olduğunu bilemiyorlardı. Çünkü imanlarını e, itikalttikleri şeyi açık, gizliydi, açıkta değildi. Ancak münafıkları rivayetlere geldiği üzere denilen sahabe biliyordu. Bir gün Ömer İbnül Hattab adaletin simkesi büyük bir insan kendi durumundan şüphe ederek Huzeyfe radıyallahu gitmiş, "Ya Huzeyfe, ben de mi o onlardanım?" diye sormuştur. Halinden korkmuş, ve endişe etmiştir. Evet. işte böyle itikadi bir nifaktan kurtulmak için imanda da bu ihlas şart koşulmuştur. Bir de bir de e, nifakın ikinci kısımlardır ki o da ameli nifak. Bu ameli nifak maalesef bugünkü Müslümanlarda e, bu çok bulunmaktadır. Ya amel nifakın dört sıfatı onda vardır veya bu dört sıfattan bir tanesi veya bir iki tanesi bulunabilir. Ama itikadi nifak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı. Bugün de olabilir. Ee, bu yani itikatta imanda ihlas bu yüzden kurtul koşulmuştur. Böyle bir nifaktan kurtulmak için, imanı halis, muhlis olması için. Evet, bunun içindir ki, muhterem kardeşlerin, İslam dinine tevhid ve ihlas dini allahu Teala bu mevzuda şöyle buyurmaktadır. أَلَا dinul دِينُ Halis olan bu din, katıksız, saf, Allah'a kulluğa davet eden bu din, Allah'ın değil midir? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا min دُونِهِ اَوْلِيَاءِ Ma nabuduhum illaha liqurbuna ila Allahiz zulfah Allah'tan gayrı kendilerine dost ve ilah edinenler onlar dediler ki kendi amellerini haklı çıkarmak için ma hayır biz onlara bu basit vesile kıldığımız şeylere artık putun her çeşidini düşünebilirsiniz. Taş olabilir. Veyahut e, insan olabilir. Artık bu devirde putlar çoğaldı. Para da puttur. Kadın da puttur. Taş da puttur. İnsan da puttur. Putlar çoğaldı bu devirde. Tağutlar çoğaldı. Diller ki biz bunları sadece vasıta kılıyoruz. Allah'a biz onlar yaklaştırıyoruz. Evet. Bu yüzden Cenab-ı Hak onların bu şekilde hareket etmesine rağmen başka bir ayet-i onların bu halini yine Allah'a ortak koşmasaymıştır. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ Onlar Allah'a ortak koşmadan, şirk koşmadan iman etmezler buyurdu. Evet. Ve Cenab-ı Hak onları bu vasıta vesile kılmasını Allah'a kulluk ederlerken bu gibi putları vasıta kılmalarını Allah yine onlara kulluk saymıştır. Kendisine ortak koşma saymıştır. Ve İslam bunu kabul etmemiştir. Evet. Bu ayet-i kerime Zümer suresi 3. ayet-i kerimesidir. An Ebi Sa'id İbli Ebi Fadala, Ali Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Bakınız bu meyanda şu hadis-i şerif çok değerlidir. Ebi Sa'di bin Ebi Sabale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. Kal İzâ cem'a Allahun nâse yevmel qiyâmetin yevmin lâ rayda fîh allah Teala şüphe olmayan bir günde bütün insanları topladığı zaman Arasat Meydanı'nda Mahşer gününde Nâdâ münâdin bir melek nida eder. Bir münadi rida eder. Ben kâne eşreke fî amelin amilehû lillâh eheden fel yetrub sevâbehu min indi gayrillâh. Allah'a fâküver. İşin tehlikesine bakınız. Kim ki Allah için yapmış olduğu bir amelde kalkıp o amelinde başkasını ortak koşarsa onun sevabını Allah'tan gayrısından istesin. Ortak koştuğu şeyden istesin. Melek bu nida eder mahşer gününde. Fe inna Allah'a yani şirk. Allah muhakkak ki şeriklere, ortaklara koşulan şirkten onları ortak kılmalarından Allah müstağnidir. anidir. İhtiyacı yoktur. Bu ibadetimizi hasa bir Sahic etmiştir. Muhterem kardeşlerim, ihlassız ameller ecir ve mukafat yönünden de boş kalacaktır. İhlassız ameller ecir ve mukafat yönünden de boş kalacaktır. Şu rivayete bakınız. Ebû Ubey bin Ka'b'in قال aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif muhterem kardeşlerim bu ümmete bir müjde vermektedir. Fakat bu müjde ne zaman gerçekleşir? Bunu Allah bilir. Herhalde benim kanaatime göre bu müjde Müslümanlar ne zaman her işini Allah için yaparsa her amelinde ıslah sahibi olursa o zaman gerçekleşecektir. Maddeyi bıraktıkları an heva ve arzuyu bıraktıkları an, maslahat ve vefatleri bıraktığı an, o zaman gerçekleştirdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüne bakınız. Beşşir hâzihil umme. Bakınız, sahabe diyor ki, bu ümmeti müjdele. Neyle müjdele? Bitteysiri <gülüyor> ve sela'i ve rif'a'bid din. Dillerinde yükseklik, Yükselme, yücelmeyle ve kolaylıkla müjdere. Dinleri hem kolay, yaşasalar, tam tatbik etseler, Allah onlara yücelik, yükselik ihsan edecek yeryüzünde. Ve temkin <Sessizlik> fil bilat Allah'a emanetler. İşte bakınız, bu ayet-i kerime, bu hadis-i şerif, Müslümanlara yeryüzü hakimiyetini vaat eden, va va va eden, yeryüzünde temkini vaat eden, ayet-i bir tefsir olabilir. fil biladi الْبِلَادِ وَالْنَصْرِ Yeryüzünde yardım görme Allah'tan, galip gelme ve yeryüzünde hakim olma, temkin sahibi olma, temekkül etme bununla müjdele ediyor bu ümmeti. Bakınız. Şimdi bu müjdeyi verdikten sonra bu müjdeye bu müjde içinde bundan istisna edilen bir grup var. Bak kimler istisna edilmiş? am ile minhum Bak. Bu müjdeye sahip olan bu ümmet içinde hangilerinden kimleri? Femen amile minhum bi amelil ahiretili dünya feleyse lehu fil ahiretinin nasib Allah'a bekler. Kim gidiyor? Ahiret ameli işlerken bu ümmetin içinden bazıları, kim ki ahiret amel işlerken bunu dünya için işlerse. Ama ne yapıyor? Dini ait yapmış olduğu amelleri ahiret için, kalkıp dünya menfaatleri için kullanıyor. Bir misal, açık bir misal getireyim. Çok basit. Kalkıp ilim ehlinden bir tanesi, bir pazarda alışveriş yaparsa yaparken ya işte ben ilim ehlindenim de bana biraz daha ucuz dersene. Mesela, Veyahut kalkıp adam ahire, ahirete ait bir amel yapıyor. Mesela diyelim İslam bir cemaata hizmet ediyor. Kalkıp hizmet ederken bunu dünyevi bir menfaat maksadıyla bir masraf, menfaat, makam elde etme niyetiyle bunu fikriyle yaparsa Buna benzer daha bir sürü misal getirilebilir. Aliminden, hocasından, hacısından hangisini alırsanız alın. dünyevi bir menfaat elde etmek için kalkıp bu, bu makamını, bu seviyesini, bu mansubunu, dini amellerini, ahiret ait amellerini kullanmaya kalkarsa, dünyevi menfaat elde etmek için فَلَيْسَ ahireti الْاٰحِرَةِ بِالنَّص۪يمِ Ahirette bundan ona hiçbir nasip yoktur. Ahirette ona bundan hiçbir nasip yoktur. Niye? Çünkü bu adam ecrini bu mukafasını dünyada almış. Allah için yapmamış. Evet bu rivayeti İmam Ahmet ve İbni Hibbar hakim etmişlerdir Bir de İmam Bey hakim saygı senefler. Demek oluyor ki muhterem kardeşlerim yani Müslümanlar bir gün gerçekleştirmek istedikleri hedeflerden muvaffak olur, olurlarsa ve bu gerçekleştirdiği muaf olduk muafak oldukları şeyler içinde hangileri bu meyanda yapmış olduğu hizmetlerden maddi ve dünyevi menfaatler beklediyse ahirette bu alandaki hizmetlerine ecir ve mukafat alacaktır diye çünkü ecir ve mukafatın dünya almıştır. hulasası budur evet ve Mahmud ibni Lübid Enne Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ma'mudil ebin bu da sahabilerden birisi. Pek meşhur değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sellem'den şunu rivayet eder. İmne akvafu ma ekhafu aleykum eşşirkul ezgar. Bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini hazır ediyor. Yani demek istiyor ki ey ümmetim sizin için en korktuğum şey nedir biliyor musunuz? İlim içinde en korktuğum şey küçük şirktir. Kalu veş-şirku'l-asgar ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, bu küçük şirk nedir? Kal er-riya. ki riya, yani gösteriş, haberlerde gösteriş. Yakulullahu azza ve cel izâ cazaba nâs bi'a'bâlihim izhabu ila'llezîne kuntum turâûnâ fi'd-dünya. Sazdurû hel tecidûru illehum ceza. Allah hızlar. Allah diyor, kıyamet gününde insanları amelleriyle mukafatlandırdığı zaman diyeceklerdir ki vüraili gösteriş yapan insanlara dünyada vüraili gösteriş, gösteriş yaptığınız insanlara gidiniz sizler. Bakınız, onlarda size bir ecir mükafat var mıdır? Gidin onlardan isteyin. Benden size bir şey yok. Evet. Bu rivayeti İmam Ahmet ve İmam Beyaki tavsiye etmişlerdi. Sahi bir koyuyor Demek oluyor ki ihlassız ameller, ecir ve mukafat yönünden boşa çıkacaktır. Evet. Müslim, İmam Müslim ve diğer Sünen kitapları rivayetinde Ebu Huyren gelen rivayet-i Uzun bir hadis-i şerif ki bu. Üç kişi kıyamet günü hesaba çekilir. Bunların birisi şehit, diğeri alim, diğeri de mal sahibi. Cenab-ı Hak bunları teker teker çağır huzuruna ve ona ihsan etmiş olduğu nimetini hatırlatır. Ve her hatırlattığında ona benim için ne yaptın? Sorusunu sorar. Arkadan işte birisi der ki ben senin için savaştım. Şu kadar kâğıtı öldürdüm. Diğeri der ki ben şu kadar Kur'an-ı Kerim okudum. şunu insanlara bunu öğrettim. Diğeri der ki işte ben malımı hayırda infak ettim. Şunu yaptım. Cenab-ı Hak hepsine teker teker cevap verir. Hayır sen işte sana e, gazidir, cüretkardır. Şöyle savaşıyor, böyle savaşıyor desinler de yaptın. Diğeri sana alim desinlerdir. İşte okuyan birisi de desinler diye diyene sana zengin desinler diye cümle desinler de yaptın redbisine ne bunlar denildi ve emredilir yüz üstü atılır bu insanlar evet bunun içindir ki bu ihlasla muhterem kardeşlerim en başta peygamberler bulunma ev olmuştur bu din yani dini getiren bu büyük insanlar en başta kendileri bunu en olmuşlardır Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak öğretiyor bak, ne söylemesini. Kul, ey abdım şunları söyle. İnni umirtu en a'budallaha buhlisan lehuddin. Söyle, de ki ben onun dini için ona kulluğumda ihlaslıca kulluk etmekle emri oldum. Allah'a ihlaslıcak kulluk etmekle evroludu. Zümer suresi suresi ayet 11. Başka bir ayette de kul <gülüyor> al kulillaha ehmudul Evet. Kulluğumda ona ihlaslıca yani dinimde ona ihlaslıca kulluk etmekle Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bazı peygamberlerden bahsetmiş. Ve bu peygamberlerin isimlerini zikederken onları bazı güzel sıfatlarla methusenada bulunmuş. İşte bu sıfatların en güzeli bu peygamberlerden bir kısmını elhak hepsi aynı bu ihlasa sahiptir. Bir kısmını bazı sıfatlarda diğerleri değişik başka sıfatlarla ziketmiş. Mesela İsa Aleyhisselam için diyor ki İnnehu muklasan muhlasan ve kâne rasûlen nebiyyâ Allah'a O ihlas sahibi ve gönderilmiş bir peygamberdi. Meryem Suresi 51. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam için bakınız ne diyor. 24. ayet kiminde Yusuf Sure'de innehu kana min Kendine beraber fuhuş yapmak isteyen kadına karşı Hey telak de gel. Kana Allah. Hayır. Ben Allah'a Değil mi? Ve onu Cenab-ı Hak kendisine bir burhan göstermeseydik o da diyor bu işe kapılacaktı ve arkadan diyor ki innehu kane minal ibadeti'l mukrsin. Çünkü o diyor ihlaslı kullarımızdan birisi diyor. İhlas onu kurtardı. Ya. Evet. Muhterem kardeşlerim, şeytanın hilallerinden, desise ve vesilelerinden ancak ihlas yoluyla kurtulabilir. Başka bir imkan yok. Biliyorsunuz ki şeytan insanoğlunun en büyük düşmanıdır. Bu sebe binaen kendisinin Allah'ın huzurundan kurulmasına sebep olan insanoğlu olduğundan dolayı devamlı kıyamete kadar kendisine verilen mühretle insanoğlunu ihva etme, saptırma, ona vesilsiz verme ile uğraşmaktadır. Çeşitli ayet-i gelmiştir. İşte onun sağından, sollar, önler, arkasından gireceğim. Sana çoluç kadar bulmayacaksın. Bir sürü etkimler. Mesela onlardan bir tanesi şu ayet kerme. Sebi izzetike. Bak, Allah'ın izzetini yebili diyor bak. Sebi izzetike. Lağviyennahum ecmai hepsini sapıtacağım. Meydan okuyor. Hepsini sapıtacağım diyor. Ama ister istemez kendisi de bir şey itiraf ediyor. İlla ibadake minhumul buhlasîn. Ancak diyor işlerinden İhlaslı olanlar, onlar, onlar müteessir diyor. Onlara bir şey yapmam diyor. Yani... Evet, saat süresi ayet 83. Muhterem kardeşlerim, aynı şekilde azaptan kurtulmanın da tek yolu ihlas ede elde etmekle olur. Bir ayet kevvede canavar bak şöyle buyurmaktadır. tadır. Wa ta'zoun illa kuntum ta'malun. ki sizler, ancak yaptıklarınız şeylerle. Ceza göreceksiniz. Cezalandırılacaksınız. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın ihlaslı kullar müstesna. Onlar bu cezadan muaftır. Evet. Evet. İhlasla ilgili, değeriyle ilgili, kadri ve kıymetiyle ilgili bazı rivayetler gelmiştir. Bunları görelim. An Zeyd bin Sabit, el bunani An Zeyd bin Sabit, ve Ali Said al-Kudri, r.a. Allemi, Allah ve onu mağul, Allah ve onu mağul, Allah ve onu mağul, Allah ve onu mağul, Allah ve onu bu Allah ve onu mağul, bu üç veyahut sifat, bir Müslüman bu üçünü gerçekleştirirse, Müslümanın bu üç şeyinde katiyen riyakarlık olmaz. Yani müminin kalbi onda hainlik etmez. Bakınız diyor ki, üç şey vardır ki, mümin insanın kalbi katiyen onda hainlik etmez. Bu üç şeyler samimidir. Kalbi samimidir bu üç şeyler. Birincisi, İhlasul amelilillah. Allah için yapmış olduğu amelde. Ameldeki ihlas. İhlasında. Allah için yapmış olduğu ihlaslı olan amelinde. İkincisi, وَالنُّسْرُ لِا اِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların başlarında bulunan idarecilere karşı nasihat. Adam buna ne menfaatı olacak ki? Biliyor ki, Nismanın, Müslümanların başına bir idareciye karşı kalkıp hiç korkmadan onu huzuruna gidip hakkı söylemesi belki onun kellesi gidecek. Bu zamanla tarde çok olmuş bunlar. Ama adam korkmuyor Allah için. Bunun içindir ki hadis-i şerifte gelmiştir. Azvalu <gülüyor> cihadin 'inda kelimatu adlin 'inda sultanin zâîf. Bakınız. Cihadın en faziletlisi diyor zalim olan bir yani sultanın halifeye karşı yapılan cihattır diyor. Hak kelimedir diyor. Çünkü tehlikeli. Adam elanetine girer. O adam hapsedilir. Sen nasıl bana bunu söyler? <gülüyor> Ama kendisi adalet sahibi ise, bir hatada bu kabulduysa, veyahut kendisi mütevazi ise, hakkı kavlayan bir ise bunu yapmaz. Hatasını kabul eder. Ama böyle insanlar nadirdir, biliyorsunuz. İşte bunda diyor bu Müslümanların idarecisine nasihette bulunan yani kimse kalkı bunun kalbinde ne menfaat olacak. Evet. Ve lüzumu Üçüncüsü de Müslümanların cemaatına iltizam etme. Cemaati bir hayat yaşama. Evet. Çünkü orada hizmet müşterektir. Sevap, ecir müşterektir. Hani biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Bir Müslümanların bir meclisi olur. Toplanmışlar. Allah'ı ediyorlar Sema'dan melek Cenab-ı Hak gönderiyor. Allah, a. onlar ne yapacağını iyi bildiği halde. Bakınız kullar ne yapıyor. İşte Ya Rabbi seni ediyorlar Seni hamdizar sana şükrediyorlar. Sor bakalım onlar ne istiyorlar? Ya bir senin cennetini istiyorlar. Onlar cennetini gördüler mi? Hayır Ya Gözler acaba da sahne ederlerdi. Peki neyimden korkuyorlar? Senin işte cennetini Onu gördüler mi? Görmediler. Eğer görsüler de, ne yapar nasıl kaçarlardı? Sonra onlara diyor, e, siz şahid olun, ben onları affettim diyor. Geri dönene ki, ya Rabbi aralarında bir tane şakli var. On niyetle gelmemiş oraya. Ne diyor? La yashqaciri su. Onlar oturan şakiy olmaz diyor Allah. Onlar oturan şakiy olmaz. O nüzulu cemaati, onların cemaatine ne etmek. Cemaati hizmet. Tabi mevcude müşterek bir şahsi manevi teşekkür ettiği an. Bu elde edilir. Evet. Bu rivayeti Kirmizi İbn-i Mace Darim'i taklit etmişlerdir. Bu hadis-i şerifin manası kardeşlerim yani kalpler bu üç şeyle ıslah edilir. Bu üç şeye insanoğlu bunları elde ettiği an kalpler demek ıslah olma yoluna girmiştir. Evet. Kim ki da ahlaklanırsa kalbi hıyanetten fesatlıktan kötülükten kemistir. Evet. Başka bir beyte bakalım. An Abdullah ibn sallallahu aleyhi ve sellem قال li Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı dedi ki sen şunu yaptın bunu yaptın. Faqa dedi ki adam la vallazi la ilahe -il ya Rasulallah. Ba ba -alt. Evet adam cevabını ki Allah'tan başka ilah olmadığına yemin ediyorum ki ya Allah ben bunu yapmadım. Kale bela bakınız. Allah Resulullah'ın sözüne bakınız. Hayır sen yaptın diyor. Kad fealt. Bunu yaptın. Velakin gufre bil ihlas. İhlasın seni kurtardı. İhlasınla affedildi. Mahfret olundu. Bir rivayette ise kavlu La ilahe illallah. illallah sözünü demen var ya kalben içten bu seni kurtar diyor. Allah'a Evet. Bu rivayeti İmam Ahmet ve Ebu Davud bunu takşetmişler demiştir. Bunun içindeki derin demişler ki kim ki ömründe bir lahdza kendisine ihlas verilirse amelinde riyadan salim olursa ve bunu Allah rızası için yaparsa bu adam kurtulur. O amel o, o ameli yapmış olduğu ameli ihlasla yaparsa o amel o amelin karşılığını görür ve bu da ihlasın izzetindendir diyor Bakır. İhlasın izzetindendir diyor bu. Çünkü kalbi diyor şirkin şaibelerinde, riyadan diyor, kurtarmak zor olduğundan dolayı buna sahip olan bir insan, büyük bir başarı meydana getirmiştir. Evet. Evet. Bu söz, Sesket-ül kitabından nakledilmiştir. Başka bir rivayette, An Ebi Darda, An Ebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a kal, İmne dünyâ mel'unetun ve mel'unumma fiha. Allahu Ekber. Dünya, ve dünyadakiler de mel'undur. Dünya ve dünyadakiler de mel'undur diyor. Ancak bir şey istisna etmiş. İlla mebtugiye bihi vechullah. Ancak Allah'ın rızası için yapılan, talep edilen şeyler müstesna. Bunlar mel'un değildir. Lanetlenmiş değildir. Bu rivayet Taberani saybesine takdim etmiştir. sordu ve dedi ki: "Vahb Mustafa İbn Sa'd an edîhi radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız bu hadis-i şerif ihtiyarlar için büyük müjdedir. İnme yensurullah hâzihi'l ümme bi da'îfihâ bi davâtihim Vesalatihim ve ihlasihim. Allah bu ümmeti Allah bu ümmeti ümmetten zayıf olanlarla. Ekser ümmetin zayıfları artık her şeyde kesilmiş. Bütün istidad ve kesilmiş insanlar. Aciz durma düşmüş, bakanı yok. Onların o, o hani ümmetin zayıflarıyla onların dualarıyla namazlarıyla ve ihlaslı ihlaslı olmalarıyla Allah bu ümmete yardım eder diyor. Evet. Bu rivayette ve diğerini taksit etmiştir. Rivayet olundu ki ben rivet ile kullanıyorum. Çünkü rubiye denildiği an hadis istilahında rivayet olundu yani sahatı meçhul. Tabi bu bu hadis değil yani. Bu bir şahıstan, bir şahsın bir e, durumu. Salihlerden bir tanesi yani e, istisna etmek için yani bu rivayetlere eee için getirdim bunu. Asıl olarak getirmedim. Salihlerden bir tanesi devamlı demiş ki nefsine hitap ederek ya nefs ya nefsi ey nefsin ahlisi İhlaslı ol da beni kurtar. Nefsine döner vermiş ki ey nefsim ihlaslı ol da beni kurtar. Gelmiş. Evet. Bu rivayeti yine tezketül nüfus kitabı da vermekte. İhlas hakkında şimdiye kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetleri gördük. Şimdi ise bu mevzuda alimlerin bazı çok değerli sözleri var. Mesela Huzeyfetül Mer'işi diyor ki El-ihlasu en tustevaef aül am zahir ve batayım bakınız ihlas neymiş ihlaz diyorkulum diyor açıkta ve gizli yani zahiri ve batini amellerin diyor müsavi olması ne demek yani bir insanın içi nasılsa dışta olma olması lazım müsavi olacak dışta yapmış olduğu amel içi içiyle bir alakası olacak eğer dışta yapmış olduğu amelle, içi, aynı alakayı taşımıyorsa, aynı heyecanı yaşamıyorsa, başka şeyler hesabını, e, hesabına göre hareket ediyorsa, bu insan demek ki riyakar bir insandır. Evet, bunu İmam Nevi eskar kitabından hak etmiştir. Kale Yakub bin Davud es Sülemi Yakub, Davud'un oğlu Yakub es Sülemi demiştir ki, El-Muklesu, ben... يَكْتُمُ حَسَلَاتَهُ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّعَاتَ İhlaslı kimdir biliyor musunuz? İhlaslı kimse, günahlarını gizledi gibi iyiliklerini gizleyen kimsedir. Günahlarını gizledi gibi iyiliklerini gizleyen kimsedir. Niye günahlarını gizliyorsun? Tabi insanlar senin kötü olduğunu anlamasınlar diye. Fasık olduğunu anlamasınlar diye. Öyleyse, iyiliklerini de gizle. Riyakarlık yapma. İhlas budur. Evet. قال فضل بن عياض رحمه الله فضل بن kendisine merhamet etsin dedi ki terkوا العمل لاجل الناس رياء يسallar bir ameli terk etmek riyakarlıktır. nasıl oluyor bu birisinin arabasına bindiniz adam her arabasına bindiğinde basıyor banta müzik çalıyor bu ameli canlı işliyor ama arabasına siz bindiniz için onun müzik dinlediğini siz fark etmiyorsunuz diye o an çalmıyor. O ameli terk ediyor. İşte bu rüyakarlıktır. Kendisinin fazlık olmadığını, takva sahibi olduğunu, böyle bir şeye uğraşmadığını ne yapıyor? Göstermek istiyor. Veyahut aksin düşünelim. وَلَعَمَلْ ameli ecelin النَّاسِ şirk. İnsanlar için de amel etmek şirktir. Hiç adam hayatında Kur'an dinlemez. Kaldıp sen arabasına pindi an... Veyahut ikisini karışık dinler, türkü koymaz, yerine Kur'an koyar adam. Bu ameli işler, Kur'an dinleyelim der. Şirk ne? Onu senin için yaptı. Daha önce böyle bir şey yapmıyordu bu adam. Veyahut ikisini karıştırıyordu. Veyahut hiç kılmadığı bir namaz, kalkmadan adam kılmaya başladı. Bir kuşluk namazı. Kılmaya başladı. Niye? Sen orada olduğun için, görsünler diye. Kuşluk. Ve <gülüyor> ihlasu ay yaatikallahu minhuma ihlasu se Allah'ın seni bu ikisinden kurtarmasıdır. Mağfurlanmandır. Olmandır. İhlas yani Fuday bin İyada'ya göre ihlas budur. Kâley <gülüyor> bi'stihtiyani <gülüyor> bu da üçüncü asır muhaddislerinden. Taklisun niyyat alal amali aseddü aleyhim min jami'l a'mal. Bakınız bu çok önemli bir durum. Diyor ki Amel eden insanlara, çok amel eden abidlere niyetlerini halis kılma diyor. Bütün amellerden daha zordur diyor. İşlemiş olduğu amellerden daha zordur. İnsan bir amel yapması kolaydır. Bir amel yapmak maharet değildir. Önemli olan o amel, yap, amel yaparken kalbinde olan niyeti halis kılma. Bu önemli işte, bu çok zor. Çünkü e, nefsin nasibi olduğu an o amel gitmiştir. İşte nefse nasip bırakmamak iş orada. Kıygale Suheyb ona bunun benzeri bir rivayet geliyor. Suheyle denildi ki ey şeyin eşeddü alen nefs. İnsan nefsini en ağır gelen nedir sordular. Kale el ihlas. Dedi ki ihlas. Niye? İz lese lafi nasib. Çünkü nefsim buda bir nasibi yoktur. Onun nasibi Allah'tır. Onun için yapıyor. Nasip olmayınca nefse ağır geldiği için çok zordur insan nefsini. Evet. Şu ana kadar okudum rivayetler, keskete'nin nufuz sahibi nakletmiştir. Ondan sonra Müellif, tabi bunları zikat ettikten sonra diyor ki, iklasın tarifinde, el <gülüyor> iklasu, huwa tanqiyatul kalbi min al-shawabik kulliha, qaliliha wa kalbi şirkin bütün şaibelerinden, bütününden, azından, çoğundan temizlemedir. Hatta yetergdu fee qasut tqrub ila Allah. Ta ki diyor Allah'a yaklaşma kastı bütün bunlara sığılır. Sadece Allah için olur. Artık onu bu amele götüren faktör ve amil başka bir şey olmaz. Allah olur. Evet. An Ebi Kasim'il Kuşeri Rahimahullah. Ebi Kasim'il Kuşeri buyurdular ki bunun meşhur Kuşeri Risalesi var suluk üzerine. Buyurdular El-İkhlasu İfradul Hakkü Subhanehu ve Teala Bil-kast. Bakınız. İhlas Hakkı, Subhanehu ve Teala'yı kullukta insanın niyetini, kastını halis kılmasıdır. وَهُوَ اَيُّرِدَ بِتْتَعَاتِ Bu kulluğuyla şunu ister. اَتَّقَرُ بِلَ اللّٰهِ دُونَ شَيْلَ آخَر Sadece Allah'a yaklaşmak. Başka bir şey kastetmek. Başka bir şey ne olabilir? مُلتَسَنُّ عِلِّ mahluk Bir mahluka karşı yapıcı hareketler yapmak. اَوْ اِتْسَامِ مَحْمَدَ اَتَنْ inde mevs ve insanlar karşında insanların ölüsünü talep etmek. Ev mubahbeti hu, ev madhumun el halk ve insanlar muhabbetini onu ömesini. Ev mağne min el mağani sivatte karu bil Allah Teala veya Allah'tan Allah'a yaklaşmadan başka neler varsa bütün bunları isteme sadece Allah için yapar. Galib evu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Tüsteri bak bu meşhur büyük sunuk alimlerden bir abittir. Allah tustur. Allah memnun Diyor ki: "Nazara el-akyasu fi'l-ihlas." Bakınız. İhlası elde eden bu ilmehlî kendi hepsini muhasebe çeken, riyadan korunan zühd tasavuf alimleri, yani suluk alimleri bunlar bunu kazananlar Baktılar ki ihlas konusunda "Felen yecidu gayraha gayra an takuna harakatuhu ve sukunuhu fi's-sirri ve'l-aliyati lillahi teala." Bunlar e, ihlasın tefsiri hakkında, manası hakkında araştırdılar. Her tarafa kitaplara, da müraciye ettiler. Düşündüler, taşıdılar. Baktılar ki, yani bunun tek şu manası vardır. İhlas neymiş? فَلَمْ يَجِدُ غَيْرَى'da. Bu şu tabirde başka bir şey bulamadılar. اَمْ تَكُونَ هَرَكَتَهُ وَسُكُونَهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى İnsanın bütün hareketi, sukunatı, gizli ve açı sadece Allah için olur. La Buna ne insan nefsi ne de hava ve arzusu karışmaz. Evet. Ve la dünya ve de ne de dünyayı bir masrafa atmayamazlar. Bunu e, esker kitabında nakledmiştir. Evet. Şimdi İhlasa zıt olan amelleri tanıyalım ki Böylelikle bundan kurtulmaya çalışalım. İhlasa zıt olan kalbi ameller nelerdir? Çünkü daha önce ihlasın kalbi bir amel olduğunu, dışlara karşısında olmadığını görmüştük. Riyakarlık. Gösteriş. Allah Cenab-ı Hak cümlemizi bu hastalıktan bizi kurtarsın. Bu gösteriş hastalığı hakikaten çok tehlikeli bir şey. Ucup. Kendini beğenme. Kibir. Gururlu olma. Yani insanları tahkir etme. Kendisini yükseklerde görme. Sub'a. insanların onu ölmesini duyma. Yani istiyorum ki ben İnsanlar beni haşran yani ölsün. Ist yani duymak istiyorum. İnsanlara bir şey zikrediyorum ki Ulan bak adam neler yapmış ya. Biz haberimiz yok ya falan. Ulan ne insan işiades neredeye? Hani kulağın bunu duymasını istiyorum ki bu netice olarak ben ne yapayım Ulan bak demek ki ben böyleymişim falan. Allah muhafaza buyursun. Menfa ve maslahatı düşünerek bir amel yap bir amel yapmak. Yani Allah razı değil menfaat maslahat düşünerek yapmak. Cah ve maslıb için makam Riyaset için veya maddi bir kazanç için bunu yapmak. Herhangi bir sebep veya gayrimeşru bir vesile, he, vasıta araya koyarak, şirk koşmak. Ondan sonra kalbinde insanlara kin beslemek. Bakınız bu da ihlasa mülafidir ha. Kin beslemek. Haset etmek. Çünkü haset kibirden gelir. Evet. Sevilmesi gerekene buz etmek. Herkesin sevdiği bir insana, onu çekemiyorsun, buz ediyorsun. Ama Allah için buz etmek o ayrı şey tabii. Bütün bu haller ihlasa münafidir. Bunlar manevi hastalıklardır. Muhterem kardeşlerim, insanoğlu, hayatında öyle ameller, işler de, evet, öyle ameller, işler, Bunda bunların Allah için halis olduğunu zanneder. Evet. Fakat bunlar da aldandığını bilmez. Allah için işlediğini zanneder fakat bunda aldandığını bilmez. Bunun sebebi de çünkü nefsinde olan afeti hastalığı keşfedememiş bilenmiş onlar. Evet. İhlas'ın meziyetleri vardır. İhlasın meziyetleri vardır. Yani bu meziyetler, bu sıfatlar bilinirse demek ki bu ihlas elde edilmiştir. Evet, kalbin ve için safalı ve nurlu oluşu. İnsanın kalbi manevi e, kirlerden, paslardan katılık, kalp kasvetinden kurtulursa safa, tertemiz, nurlu oluşu. Bağız nasihattan ibret alırsa, ibret alması. Ve e, amelen bundan tesirlenmesi. Adam mesela icabında hani geçici heyecan yaşayanlar var. Adam birden tesirleniyor ama biraz sonra bakmışım. Aynen. Hiç değişmiyor. Yani ibret aldıktan sonra amelen tesirlenmesi. Amelinde bir değişiklik yok. Değişiklik görülmesi. İbadette zikirden ve münacattan lezzet alması. Bir insan yapmış olduğu ibadetinde namazında, orucunda, zekatında, hacında, vermiş olduğu infakta, eğer ondan hani lezzet almıyorsa, ruhu sükunete ermiyorsa, rahatla ermiyorsa, bunlar ikrahen zorla yaparmış gibi yapıyorsa, o adamda ihlas yoktur. Bu adam, bu insan, bunları yaparken kalbi huzur duyuyorsa, lezzet alıyorsa, demek ki bunda ihlastan bir nasip vardır. Gizliye de Rabbinin adını andığı an, Ağlaması kapalı. Kimse yok. Adam kapamış kapıyı. Hı. Bir kitap okuyor, gözlerine yaş döküyor. Allah alıyor, gözlerine yaş döküyor. Bak diyor. Bu bu insanda nereye olacak ki? Kime karşı yakar gerçekleşiyor? Duvarlara mı yakar gerçekleşiyor? Evet. Onun için hadis-i şerifte gelmiştir ki hani kıyamet gününde, arasat meydanında, güneşin insanların kafalara bir mil indiğinde insanlar terlediği gün, hesap günü şiddet günü Yedi sınıf vardır ki bunlar biliyorsunuz. E, bunlar Allah'ın e, hiçbir gölgenin bulmadığı anda Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek. Değil mi? İşte o, o sınıflardan bir tanesi Allah'ın adını andığı an gözlerine yaşlarakal kimsedir. Evet, Böyle bu sıfatı sadece hani sevdiklerine cenab bu bunu nasip etmesi şeref olarak yeter. Muhterem kardeşim Şeref olarak yeter. Evet. Peki, ihlası elde etmek nasıl mümkün olur? İhlası elde etmek, bu çok zor bir hadisedir. Bunu, e, Arapçada bir tabir var. Men lem yevuk lem Tatmayan bilmez. Size anlatan bunu tatmadı ki size anlatabilsin. Yani tatmayan bilmez. Bunu anlatmak çok zor bir hadisedir. Ancak ben size, bazı elde etmeye yardımcı olan şeyleri teorik olarak zikredecek. Yoksa bundan başka bir şeyin yapamam. Bir, ilk yapılacak iş, ihlasa zıt olan bütün kalbi hastalıklardan, yani yukarıda ihlasa zıt olan bütün manevi hastalıklardan, zikretli hastalıklardan sıyrılmak. Tabi bunun için zaman ister. Birer bire başlar. Birer bire böyle gider. Evet, bunda İlacı bu nasıl olur? Nefsin isteklerini, arzularını kırmak. Dünyaya olan tamakarlığını kesmek. Dünya olan tamakarlığını kesmekle, nefsin bütün istek arzularını kırmakla. Evet. Ve onu ahirete yönetmekle olur. Böylelikle kalpte galip olan bu olur. Ahiret olur, dünya olmaz. Ve ihlası bu şekilde kazanmak belki mümkün olur. Çünkü nefsin istekleri kırıldığı an, çünkü nefsin istekleri bu manevi hastalıklardır. Bu manevi hastalıkları teker teker böyle, nefsin arzusu olan bu manevi hastalıklarını teker teker kırdığı an, kırdın an, arzuların isteklerini fenledin an, inşallah bu gelecektir. İkincisi, günahları terk etmek. Çünkü bir insan kalkıp günahlar içinde boğulsun da, desin ki ben ihlas sahibiyim. Bu yalancıdır. Evet, bu yalancıdır. Çünkü masiyetle masiyetle, salih amel, küfürle iman. Bunlar bir yerde dur duran şeyler değildir. Üç, nefsin arzularını evet kırmak, bunu söylemiştik. Üç, üçüncü şunu zikredelim. Dünya olan tamakarlığını kesmek, evet bunu da e, zikrettik. Ahirette tecrüt etmek. İnsanın, yani insan insanoğlunun Kalpte, bir şey, kalpte bunun galip olması için Allah için e, yapmış olduğu amelleri Allah için yapması ve ahireti düşünerek bunu yapması buna tecrübe etmesi evet. buna çalışmak Kalbi e, kasvetten hani insanoğlu çoğumuz kalp kasvetine şikayet ederiz ya ben ibadetimden huzur alamıyorum ne yapacağım kardeşim bunun çaresi nedir ya bir türlü bunlar kalbindeki kalp kasvetini atamadım şunu biliniz ki muhterem kardeşlerim, bu tecrübeyle sabit, bir insanın kalp kasveti nereden meydana gelir biliyor musunuz? Çok yemekten, çok gülmekten, çok konuşmaktan, çok uyumaktan, bir de beşincisi harama bakmaktan. Hani hadiste gelir, bir insan harama baktığı an, haramı gördükten sonra siyah bir nokta kalbine yerleşir. O siyah noktalar çoğaldığı an kalbi kararı ve kasvet sahibi olur. Ondan sonra ibadetlerine huzur almaz. İşte bu sikretin diğer sıfatlar da bunun katılaşmasına yardımcı olur. Bir tane adam Hasan Basri'ye gelmiş demiş ki ya şeyh kalp kasvetinden şikayet ediyorum. Demiş ki ya şeyh kalp kasvetinden şikayet ediyorum. Bunun devası nedir? Yani ibadetinden bir türlü huzur alamıyorum bu kalp kasvetinden. Demiş ki azibhu bir zikri. Bak, azibhu bir zikri. Onu zikirle erittir.